Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. Hazırlayanlar Hasan Cengizlerli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yağmur Yıldırım. Ee, sizleri stüdyodan sesleniyoruz bugün. Ee, Yağmur'la yine böyle bir gündem değerlendirmesi gibi bir şey e, yapalım dedik. Daha doğrusu sağdan soldan topladıklarımızı sizde paylaşacağız. <gülüyor> açık açık söylemekte fayda var. Ee, buyurunuz Yağmur un. Programı uzun süredir stüdyoda görmediğimiz Cenk'in açmasının ardından... İlk isterseniz uzaktan Biennale'den başlayalım. Gündemde de uzun zamandır devam eden Mayıs ayında başlayan 56. Venedik Biennale'i... ...benim de geçtiğimiz haftalarda izleme fırsatı buldum. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Güncel olan da bir etkinliği var. Öncelikle biraz Biennale'den bahsedersek... Okvi Envazor'un All the World's Features... ...Dünyanın Bütün Gelecekleri temasıyla birlikte oluşturduğu bir sergi. Venedik'te Jardini ve Arsenale 2 alanında sergi devam ediyor. Ve şöyle de bir metnim var aslında... Dünya bugün geleceğin belirsizliği ve var olan eşitsizlikler arasındaki yarıkları ve yaraları sergiliyor. Bilgi ve teknolojideki büyük ilerlemeye rağmen bir endişe çağında boğuşuyoruz. Ve bu dış dünyadaki endişe verici gelişmeler sanatçının iş dünyasını nasıl etkilemekte gibi. Aslında yurt içinde de yurt dışında da çok yazılıp çizildi bu BNR. Ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş en politik sergi olarak da bir okuması var. Tabii böyle olunca hal örneğin... David H.C.'nin yaptığı Arena isimli mekanda... ...Biener'in başından sonuna kadar Kapital'den bölümler okunuyor... ...ve işlerde de genel olarak bugünün gidişatı ve geleceği üzerine endişe içeren... ...ve yer yer çok karanlık, gerilimli ve çok politik işlerin ağırlıkta olduğu bir sergi. Hal böyle olunca da tabii çok sayıda politik sanatçı kolektifleri de bu serginin katılımcıları arasında. 29 Temmuz'da henüz başlayan bir etkinliği var. Tabii bir araya re yaz rehaveti girmesinin ardından sonbahardaki... Yeni ikinci diyeğim dönemine hazırlık yapıyor gibi bir ener. Ağustosta yavaş yavaş etkinlikler artıyor. Şöyle Garf Labor Coalition, Körfez İşgücü Koalisyon dediğimiz bir oluşum var. Bunun da bunlar bir grup sanatçı ve işlerini şöyle tanınıyorlar. Güneydoğu Asya ve özellikle Orta Doğu'daki işgücü ve bu kültür endüstrisinin içinde yer alan işgücünün orta e, haksızlığı uğradığı haksızlıkları. ...ve hak ihlallerini tekrar gündeme getirmek ve bir farkındalık oluşturmak gibi tanımlayabiliriz. Özellikle kültür ve kapital ilişkilerini inceliyorlar ve ana sergide de şöyle bir işleri vardı. Who is building the Guggenheim Abu Dhabi Saadiyat Island diye bu Saadiyat Adası'ndaki Abu Dhabi'deki Guggenheim Müzesi'ni kim inşa ediyor gibi. Bizim buradaki mülksüzleştirmeye benzetiyorum aslında işlerini. Hani buradaki bütün kapitalin ve kültürün altındaki iş gücü... Büyük patronlar ve bunun katılımcıları sermaye sahipleri arasındaki ilişkileri biraz sergileyerek mimarları da özellikle merkezine oturtarak bunu bir arşivci bir yaklaşımla sergiliyordu. Ve oldukça da tartışılmıştı. Bunu önceden konuşurken şeyden de bahsettin zaten. Guggenheim yapılırken büyük protestolar da olmuştu zaten gibi. Bu da aslında Biennial'de başka bir sanatçının sergilediği fotoğraflarda görülebiliyor. Tekrar etkinliğe dönersek de 29 Temmuz 13 Ağustos arasında Arena isimli mekanda bu grup bir, bir takım paneller organize ediyor ve burada mimarları, kültür işçilerini, sanatçıları ve çeşitli kapital sahiplerini davet ederek buradaki hak ihlallerini ve buradaki göçmen işçilerin aslında kültürde neye hizmet ettiğini, mimarlığın buna neye hizmet ettiğini ve Erk'le olan ilişkisini sorgulamak üzere kimi konuşmalar olacak diye aslında Burada da dillendirmekte fayda var. Çünkü burada da çok konuştuğumuz bir durum aslında bu. İşçi ölümlerinden falan bahsediyorsun herhalde. Yani hani ya da işçilerin haklarının e, ihlal edilmesiyle alakalı. Burada konuştuğumuz kısmından bahsediyoruz. Evet evet ki şöyle bir şey var zaten. Human Rights Watch isimli kar gütmeyen kuruluş özellikle Güneydoğu Asyalı işçilerin uğradığı hak ihlallerini bildiren bir rapor yayımladı bu senenin başında. Bunun üzerine... Aslında böyle işlerin görünürlük kazanması daha da arttı. Yani bir de şey zaten Dubai özellikle son 20 yılda hatta belki 25 sene olmuş mudur çok hızlı bir şekilde neredeyse sıfırdan yaratılmış olan bir kent olduğu için bu sermaye hareketleri ya da şöyle diyelim sermaye kelimesini kullanmayalım ekstra yoğun yatırımlarla beraber hızlı inşaat ataklarıyla Sürekli de bir şantiye haline dönüşmüştü ve çok uzun yıllardır zaten Dubai'de aslında kim yaşıyor gibi sanat ya da araştırma işleri vardı. Normalde yani inşaatların olduğu o dev metrekarelerin içerisinde bir çalışan gündüz nüfusu var ve onların daha sonra nerelerde yattıkları, nerelerde yemeklerini yedikleri ya da nerelerde vakit geçirdikleriyle alakalı pek çok iş yapılmıştı. Hatta işte pasaportlarına el konulan işçiler ve bu işçilerin Hı. çoğunun e, Hindistan, Pakistan'dan gelmeleri, o komünitelerin e, hayatları. E, ama işin komik tarafı tabii yani Venedik Biyen'in içerisinde tabii ki bu hani e, eleştirel bir taraftan herhalde bir görünüm kazanacak. Ya da öyle olması bekleniyor. Ama e, tabii bu Biyenallerin de kendilerinin ne kadar... ...bunları çerçevedikleri zaman eleştirel kalabildikleri... ...ya da o çerçevenin içerisine girmiş bir şeyin... E, ...ne kadar bir eleştiri olarak ciddiye alındığı da... E, şey ...her zaman için bir tartışma. Zaten evet zaten. hani neticede burada da çok dillendirdiğimiz üzere... ...Turnike'den geçip biletinizi alıp... ...büyük sponsorlarla kapital tarafından desteklenmiş olan bir sergiye gidiyorsunuz. Yani Aynıları zaten o... E, ...bu belki de tartışmaya açtıkları projelerin... E, Yaptıranları belki zaten o ortamı örgütleyenler zaten yani o o kritik bakış açısıyla baktıktan sonra tabii ki büyük bir sıkıntı yok ama artık hani eleştiriyi de aslında eleştirinin göbeğinde olanın örgütlediği ve bunun ekstra sorunlu olduğu çok eskiden beri de zaten bu oluyor da yani şu anda daha da görünür oluyor. Yani eleştiriyi yaptıran da diyeyim <gülüyor> eleştirilen şeyi ortaya ortaya çıkmasına sebep olan da. Böyle aynı yere varıyor ama tabii o dediğin hani bu ağların görünür olması açısından belki iyi olabilir. Orada da hani yüksüzleştirme ağ örneğini kullanmıştın. ilginç belki onu şimdiden de söylemekte fayda var. Ekim ayında Türkiye Mimarlık Ortamı'nın bugününü tartışmak üzerine bir konferans olacak şimdiden şeyleri duyuruları dönmeye başladı. Evet mimarlığı ha. yeniden düşünmek evet. üzerine. Hani yani o nasıl olacak onu da hep beraber göreceğiz. Yani oraya davet edilmiş olan e, mimarlar ya da akadem yani akademisyen mimarlar e, piyasanın içerisinde pratikte olan mimarlar her ikisi de olan mimarlar ya da bunların tamamıyla dışında olan mimarlar ya da mimar olmayanlar kendi aldıkları e, pozisyonları ne kadar e, acaba örtmeden ya da farklı bir şeymiş gibi ...anlatmadan e, o tartışmanın içinde olabilecekler. O da ilginç bir şey. Yani bu açıdan belki öyle bir paralellik olabilir. Yani bir panelde bu konu gerçekten nasıl tartışılıyor... ...bir yenilde nasıl bir tartışma açıcı halinde sergileniyor... E, ...onlara o açıdan <gülüyor> bakmakta fayda var. Ama e, şey, yenen haklar, ölen insanlar e, bunlar e, gerçek Kapalı olduğu için... Kapalı kapılar ve spot ışıklar altında evet başka bir evrende belki meşruluk kazanıyor hmm. bu durum ama... Yani işte onları o açıdan böyle değerlendirebiliyor olmak o yan uyanık, çoğunlukla o uyanıklığa sahip olabiliyor olmak iyi olabilir ama sonuçta bu da bir biriken bir durum yani hani o durum yaratılacak o bir olacak o tartışmalar yapılacak sonra belki başka bir şeye dönüşecek ya da o konferansta olduğu gibi evet, bu arada... yani mimarlığın ortamının pardon ya yani mimarlığın ortamının hani bunu ne kadar Yarattığı ya da bununla ne kadar didiştiği de ekstra bir tartışma konusu. Bunu yani sanattan soyut tartışmalardan eğer mimarlık ortamında doğru çekersek bu hani hem bir konusunu ya bir geneldeki e, tartışılan bu durumu hem de o konferansları vesaireyi e, daha iyi olabilir. Bu arada bunun katılımcısı mükssüzleştirme o açıdan da iyi bir örnek olabilir. Bu e, körfez ...iş gücü koalisyon diye çevirebilirim... ...Gulf Labor Coalition... ...aynı zamanda da bir grup aktivistin de bir araya geldiği... ...bir oluşum niteliğinde ve... ...Biennale'nin açılışında örneğin şöyle bir... ...olay patlak vermişti... ...büyük kanal kenarındaki Peggy Guggenheim isimli... ...dünyanın en büyük koleksiyonlarına sahip olan... ...ve tabii ki bilet alıp turnikeden geçerek... ...girdiğiniz mekanı rıhtımını işgal ederek... ...pankartlar açarak bu durumu da bir eylemle aslında... ...ki sonra yanlış hatırlamıyorsam... Polis müdahale etmişti diye biliyorum. Hani böyle de bir eylemde olmuştu aslında. Hani oldukça tartışmalı da başlamıştı. Hani gelin burada sergi yapından öte... ...hani katılımcıların kendi olan hayatlarında da... ...bunu nasıl ele al alıyor oldukları pratikleri demek bilmiyorum. Belki çok elitist bir tabir olarak kaçabilir ama şu anda. Ya işte aklım karışık benim o konuda. Ee, yani BBNL'in... Ya da adı BNR olmasa da bir serginin içerisinde bunun olmasıyla e, buradaki tartışmaların konusu olan şeyin kendisini ne kadar değiştirdiği ile alakalı aklımda çok soru işareti var. Yani tamam diyelim ki burada konu işçilerse işçilerle ilgili getirilmiş olan bu eleştirinin ben tamamıyla şimdi aklıma gelenleri söylüyorum tabii ki mutlaka vardır belki örnekleri hani eğer e, biliyorsanız lütfen <gülüyor> beni bilgilendirin. İşçilerin hayatlarıyla ilgili yapılmış olan sanat ortamı ya da mimarlıkla alakalı ortamlarda yapılmış olan bu tartışmaların onların hayatını nasıl değiştirdiğini bilmiyorum yani. Ama işte o işi yapan sanatçının hayatını değiştiriyordur yani Venedik Biennale'nin içerisinde. Onu değiştiriyor olabilir bir farkındalık oluyor olabilir ve hani bir toplumsal bir baskı da kuruluyor olma ihtimalle. Şu anda en iyimser bakış açısıyla senaryo üretiyorum ama... ...göreceğiz hı hı. demeliyim belki de. Yani en basitinden bu Human Rights Watch isimli... ...ker gütmeyen kuruluşun... ...yayımlamış olduğu raporun... ...geniş kitlelerce bilinirlik kazanması. Benim örneğim... ...bundan haberim yoktu. Yani mesela... ...şeyi demek istiyorum bir yandan da... ...yani Türkiye'yi örnek verirsek... ...hani Türk, or, Türkiye ortamında da... ...mimarlığa dair olan bir sürü tartışma yapılıyor. Yani senin o verdiğin bir genel örneğinden... ...biraz hı hı. bu tarafa doğru çekmeye çalışıyorum meseleyi. Yıllarda da tartışılıyor. Yakın zamanda... E, bir de 3 Doğan diye e, açıklamaları çıktı. Evet, evet. E, Doğan Kuban, Doğan Tekeli, bir, Doğan de, bir de Doğan Nasıl Olun. E, yani öyle şeyler söylemişlerdi ki mesela onlar e, sanki bütün olup biten olurken onlar orada değillermiş gibi. Bir, <gülüyor> yani onlar zaten 60 yıldan beri yapılan tüm tartışmaların içerisinde vardılar hem... Hem piyasanın e, içinde iş üreten e, mimarlar olarak hem akademik ortamı örgütleyen dekanlar olarak hem aynı zamanda da e, o ortamların dışında da e, mimarlık network'ünü, mimarlık ağının arasındaki ilişkileri, sektörün ilişkilerini organize eden kişiler olarak vardılar. Ama sanki hani böyle İstanbul'la ilgili bir sohbet vardı o şeyde, röportajda. Hani yani böyle oldu. E, biz de bu tespitleri yapıyoruz şimdi diye kendilerini böyle uzaklaştırıyorlardı. Ama halbuki içindeydiler ve örgütleyenler... Süreç boyunca... Evet yani hani hiç değmeseler bile sonuçta o, o ortamın oluşmasına e, katkıları var bir şekilde. Yani artık benim yaşım bile benim sorumluluğumu e, tartışmayı getiren bir yaş mesela. Hani yeni bir mezun belki bundan sorumlu tutulamaz ama... Ama onların da hiç sorumluluk almıyor olması çok ilginçti ve bu tartışmalar eminim ki yani burada zaman zaman radyoda yapıyoruz onları işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hatta biliyoruz ki Osmanlı'nın son zamanlarında da ya işte bu şehir gidiyor ne olacak falan gibi tartışmalar vardı ve bunlar <gülüyor> bu şehrin ya da içinde yaşadığımız bu hayatı kuran mimarlığın bugün hala tartıştığımız çok esaslı konularını ne kadar değiştirdi ya da yani iyileştirdi. Ondan emin değilim. O yüzden e, bence böyle hep aklımda şüphelerim var. Yani onu demeye başlıyoruz. Bizi rahatlatıyoruz ama bundan evet. ötesi. Evet, ne oluyor yani hani gibi bir şey bence kendimizi böyle e, şey uyanık tutmakta fayda var. Bir ara verelim e, sonra devam edelim. Ömer'in bizim için seçtiği teknik masana Ömer Şahin'in Pearl Jam'den Even Flow. <gülüyor> The paper's always Evet, Açık Mimarlık Programı devam ediyor. Pölcem'in bize verdiği enerjiyle devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> biraz <gülüyor> um, serinledik mi? Evet, sanırım. <gülüyor> cool bir duruş manasında. <gülüyor> um, ülkeye dönelim. Um, mimarlıkla alakalı olan biten şeylerden biraz e, bahsedelim. Um, yakın zamanda bir ödül e, duyurusu geldi. Uh, International uh, Architecture Awards diye bir ödül var. 2015 yılına ait olan ödülünde 26 ülkeden 60 bina ödülle layık görüldü. Bunlardan iki tanesi de Türkiye'den. Bir tanesi İzmir Mimarlık Merkezi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin hem yeni ofis binası hem de mimarlık merkezi. Diğeri de Selçuk Eczar Yönetim Binası. Mimarlık Merkezi'nin Ödülü layık görülmüş olmasını ben biraz böyle konu etmek istiyorum. Çünkü e, tabii bütün ödül almış olan binaları tek tek incelemedim. E, kendilerine baktım ama süreçlerine hakim değilim. Kategorileri var mı bu arada? Kategorileri yok. E, şöyle bir aslında ödül sistemi bu. E, yarışmaları da daha doğrusu ödül, e, ödülleri de konu etmiştik e, açık mimarlıkta. E, bu başvuruyla e, verilen bir ödül. Yani Hı -hı. E, projenizi yolluyorsunuz ve e, başvurular arasından... Bir jüri başvurmuş olanlar arasından bir seçim yapıyor. Bu ekip daha doğrusu yani bu ekip demeyelim bu yarışma ve ödül sistemi Chicago Atenium Müzesi'nin düzenlediği yani onun da bir parçasının olduğu bir ödüllendirme sistemi ve aynı sistem Europe 40 Under 40 bu 40 yaşının altındaki 40 Avrupa'daki 40 mimar ödülünü de veren yine sistem. Daha önceden de Türkiye'de e, bu ödülü almış olanlar vardı. Bu Hakan Demir'in aldığı genç mimar Hakan ödülü. Hakan Demirel aldı, Kerem Piker aldı, Gonca Paşolar almıştı hmm. o dönem. E, ama tabii bu işte 60 tane ödüllendirilen bina arasında İzmir Mimarlık Merkezi en azından diğerlerinden farklı olarak benim bildiğim e, tasarlanma ve inşa sürecinin takip e, yöntemiyle biraz farklılaşıyor. Çünkü... Baktığınız zaman zaten hem yarışma künyesine hem de İzmir Mimarlık Merkezi'nin herhangi bir mimarlık yayında çıkmış olan tasarımcı künyesine odanın üyesi olan çok farklı jenerasyonlarda oldukça kalabalık bir mimar grubu görülüyor. Daha önce zaten açık mimarlıkta belki hatırlar dinleyenler İzmir Mimarlık, İzmir Mimarlık, mimarlık Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topalı da konuk etmiştik Hı. ve onunla yapı üzerine konuşmuştuk. O da e, bu binanın kolektif bir tasarlama süreci sonunda ve hatta yapı inşa takip sürecinin de bu iş bölümünün içerisinden e, yapılarak gerçekleştirildiğini ve gerçekten e, mühellefi çoklu bir bina olduğundan bahsediyordu. Evet. E, ve 3000 metrekarelik yaklaşık bir e, yapı burası. İçinde farklı e, farklı fonksiyonlara sahip olan e, birimler var. E, Tabi şeyden de bahsetmek keyifli. E, bu Chicago Ateneo Müzesi'nde sergilenecek ilk önce sonra Atina'da e, sergisi olacak ve diğer Avrupa kentlerinde e, gezecek ödül töreni de Chicago'da olacakmış. E, bu e, müze başkanının yapmış olduğu bir açıklama e, var bu şeyin e, ödülle ilgili. E, burada ödül kazanmış olan e, binaların e, mimarlığın artık sadece e, biçimi kutlamanın ötesinde. Kurumları pozitif yönde etkilemek, toplulukları güçlendirmek, sürdürülebilir ve esnek davranmak, insan ruhunda imserliği, merakı ve cömertliği ateşlemek zorunda da olduğunu belirterek burada seçilmiş olan işte 60 projenin yenilikçi ruhuyla, yenilikçi ruhla dünya çapında inşa edilmekte olan yapılardan ayrıldığını söylüyor ve de faydalı sürdürülebilir, Yaşamayı ve çalışmayı arzu edeceğimiz, esinleneceğimiz, sıradışı yeni yapılar inşa etmenin mümkün olduğunun e, bugünkü göstergeleri olduğundan bahsediyor. E, böyle tabii minnoş denilebilecek çok naif, olan, evet gerçekten e, bir açıklama. E, ama e, inceleyin e, web sitesinde bütün e, projeler var. Hatta başvurmuş olan projelerde var ve hatta siz de 2016 yılının e, şey de şu anda açık başvuru süreci. Kendi yapılarınızla oraya başvurun. Siz başvuru... de başvurun. Evet siz de başvurun. Ee, bunu söylemek istedik. İzmir'i seviyoruz malum. <gülüyor> ee, bir de ödüllerin... şey güzel tabii. Pardon. Hı -hı, Belli bir kağıt üzerinde görünmeyen ya da görünen ücretler karşılığında başvuran projelerin yarıştığı ki burada da bunu çok tartıştık. Hı -hı. Ödül endüstrisini besleyen bir takım küçük ödülcükler arasında Hı -hı. da böyle bir... Ödülün oluşunun altını çizmekte fayda var. E, tabii yani bu ödülün de dediğimiz gibi e, tekrar edelim. Yani başvuruyla yapılıyor ve yani 300 euro'ydu galiba. Onun da bir başvuru ücreti var. Ama tamam bir gibi... aldı. <gülüyor> evet. En azından sıfır sayısı az mı deyip toparlayalım <gülüyor> evet, bu noktada. Evet aynen öyle. Ya da e, açık uçlu e, giriş ücretlerinin olmadığı bir yarışma. Tamam yanlış yere girmeyelim. Evet. E, bir başka enteresan Türkiye yapısından e, bahsetmek istiyorum ben. Tasarım ve mimarlık web portallarında yani yerli olanlarında ben bulamadım. Ama çok takip edilen bir web portalında yurt dışındaki Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları'nın yeni ek binasını gördüm. Bu şekilde aratın çıkıyor zaten. İlginç bir şekilde okulun ilk kurulduğu zaman yapılmış olan yapıları da oldukça ilgi çekici ve de... FXF All adındaki New York ve Washington'da ofisleri olan bir mimarlık ekibi tarafından tasarlanmış. Bir bina, yani fotoğrafları da çok iyi zaten. Yani biz bunu neden görmedik yerli şeylerden? Ben ona duymamıştım, ona emin bile sen bahsedince şaşırdın. Yani okul da ilginç bir okul. Yani Erzurum'da hem müfredatıyla hem %75'inin... E, burslu öğrencilerden oluşması vesaire gibi şeylerle ve bu yüksek başarı olanıyla ilginç bir okul. Fiziksel mekanı da o anlamda oldukça ilginç. E, yani mutlaka bir bakın derim meraklılarına. Mimarların ismiyle de Müsemma acaba biçim işlevi takip ediyor mu diye bir sormak istedim <gülüyor> bu yapıda ama. Vallahi şey, e, evrene bu frekanslar üstünden yollamış <gülüyor> olum senin bu sorunu. E, son olarak da belki şeyden bahsedebiliriz. Ee, geçen hafta e, ajanslara düştü bu haber takip etmişsindir. <gülüyor> ee, Mimar Süha Özkan, Profesör evet. Doktor, e, Bodrum'da bir mimarlık kitaplığı açtı. 10 binden fazla e, kitap ve dokümanın e, bulunduğundan bahsediliyor e, burada. Ama benim anladığım kadarıyla sadece bir yani kitaplık değil aynı zamanda ofis yani kendisi yapılmış şu an bir röportaj var. Hani burası aynı zamanda bizim Bodrum ofisimiz ama bir yandan da herkesin ziyaretine açtığımız böyle bir arşivimiz var. Ofisin arşivi Evet başladım. ve yani bugüne kadar topladığım kitapların e, kitaplar burada ve diğer dökümanlar ve belgeler. E, bu da e, kıymetli bir şey aslında. Kesinlikle. E, tabii şey ayrımını neden yapıyor röportajda onu bilmiyorum. Hani evimiz e, marinada ama hani burası başka bir <gülüyor> e, arkada bir yerde ofisimiz aynı zamanda diye. E, şu açıdan kıymetli e, Türkiye mimarlık ortamına çok farklı şekillerde e, katkıda bulunmuş e, Süha Özkan'ın e, denk geldiği değdiği yerlerden topladığı kitaplar ve esas merak ettiğim şey de hani bu diğer dökümanların incelemeye açılmış olması, derlenip toparlanmış olması gerçekten çok kıymetli. Sağlam da bir arşiv 10.000'nin 10 üzerinde parça deniliyor. Evet. Tabii işte yani meraklıyım. Gidip bakmaya çok niyetim var. Hani... Acaba oturup koltuğumuza Çayımızı içerken okuyabilecek miyiz gibi benim de kafamda sorular var ya da ödül alabiliyor ola... muyuz ha. acaba? On, on, o kadarını bilmiyorum. Gidip yerinde e, galiba görmek lazım. Hazır yaz e, yolu Bodrum'dan geçecek olan da çok kişi vardır. Anladığım kadarıyla e, açık da olacak zaten. E, yani gidip bakıp e, gidip bulup bakıp deneyimleyenler. Burada herkesi yönlendiriyoruz. Umarım <gülüyor> büyüktür alanları. Evet adres de vardı ama adres şu anda benim e, yanımda değil ne yazık ki. Ama bulabileceğinize eminim böyle diyelim ve e, bitirelim. Ne dersin? Öyle yapalım. Süremizin sonuna geldik deyip. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Açık Mimarlık devam edecek. Hoşçakalın. Very good. Break. Açık Mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar